Açık Gazete Evet Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com ve Açık Gazete programı devam ediyor. Biraz önce de anonsunu yapmaya çalıştığımız gibi Özgür İnam konuğumuz Oy ve Ötesi grubundan seçime de artık bir aydan kısa bir zaman kalmışken bu güvenliği konusunda epey bir çalışma da yürütülüyor. Daha önce de Sercan'la konuşmuştuk. Şimdi de devamını neler oluyor, neler bitiyor konuşalım dedik. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş, Hoş bulduk. Hoş bulduk. iyi yayınlar. Nasıl gidiyor? Ee, ya iyi gidiyor aslında. Ee, bizim e, genel olarak Türk milleti son dakikacı bir millet olduğu için e, böyle son birkaç hafta kala e, deneyimlediğimiz e, hep e, 3, 4, 5 katına e, çıktı e, gönüllü sayısı. Şu anda da 20 binlere yaklaştığı için. Biz hedefimize e, tutturacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz 120.000 kişi e, Türkiye genelinde, e, Türkiye'de 165 ilçedeyiz biz. Türkiye'nin en büyük ve en kritik 165 ilçesini kapsıyor OVT'si, 44 ile yayılıyor. Kolay bir organizasyon değil ama e, yani Türkiye'nin neresine gitsek halkın, e, vatandaşların bizi desteklediğini görüyoruz. Çünkü zaten bizim hedef kitlemiz e, siyasi süreçlere siyasi partilerden bağımsız katkı koymak isteyen insanlar. Ee, belki siyasi partilere güvenmiyor olabilirler, inanmıyor olabilirler, fikirlerini paylaşmıyor olabilirler. Ama yine de sahaya inip fark yaratmak isteyen insanlar. O anlamda çok güzel tepkiler alıyoruz. Ee, i̇yi de gidiyoruz. Ee, şu an 44 ilde varız ee, ve büyük oranda e, ihtiyaç duyduğumuz e, sandıkları doldurmaya başladık. Ee, bir şey söyleyeyim bu 44 ili yani toplam 81 il. Hmm. Var. Türkiye'de. Bu aşağı yukarı yarısına yakın. Evet. Neye göre seçtiniz? Bu kriterleri sercanla da konuşmuştuk ama bir kez daha Tabii. hatırlatırsan Şimdi çok iyi. Önce şöyle küçük bir belki açıklama yapmak gerekir dinleyicilerimize. Oy ve her zaman sürdürülebilir gerçekçi hedeflerle yürüyen bir oluşum. Yani yapabileceğimizi yapabileceğimiz kadarıyla planlayan bir oluşumuz biz. İlk seçimlerde sadece İstanbul'daydık. 32 bin sandığın 30 binini doldurmuştuk. Cumhurbaşkanlığı, yani 30 Mart yerel seçimlerinde ilk başladı oy ötesi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6 ildeydik. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Bursa'daydık. Adım adım gitmemiz gerekiyordu. Kolay olmuyor yani 10 binlerce, 100 binlerce müşahit organize etmek. Şimdi bir adım daha attık. Çünkü sistemin karnının yumuşak olması ve ihtiyaçtı bu hedefe bizi yönlendiren ve 44 ila yayıldık. Neden 44 il? Aslında 44 il değil. 165 tane ilçeden biz evet, bahsediyoruz. Ilçe Türkiye'nin en büyük 100 ilçesi. Buna ilaveten Türkiye'de 1. ve 2. partinin arasındaki oy farkının en dar olduğu, makasının en dar olduğu 64 ilçeye ekledik ve 164 ilçe deyiz. Bu 164 ilçe 44 ile tekabül ediyor ama bazı illerde diyelim 5-6 tane, 10 tane ilçe varken... Bazı illerde tek bir tane ilçe olabilir, iki tane ilçe olabilir. Yani ilçe bazı organize oluyoruz. Bu 164 ilçe Türkiye'deki toplam seçmenin yüzde 62'sine denk geliyor. Yüzde %62 evet. 62'de bayağı ciddi bir yani, oran tabii. Yani. Evet, seçerken hem gerçekçi olmamız gerekiyordu, hem erişebilir bir hedefi belirlememiz gerekiyordu, hem de Türkiye'nin geneline yayılmamız gerekiyordu. Biz de hem en kalabalık 100 ilçeyi alalım dedik, hem de en çok, yani bir oyun en çok parlamentodaki dağılıma yansıcı, en kritik olan, Birinci ve ikinci parti arasındaki makasın en dar olduğu 64 ilçeye ekledik ve 164 ilçedeyiz. Bu da Türkiye elinde 44 ilde. Müdahil oluyorsunuz durma evet. yani. Başvurular nasıl yapılıyor ya da tekrardan belirtmek gerekirse ne, nereden görülmesi lazım ne yapılacağının? Ee, şimdi oyvtesi.org adresinden girip kaydolunabiliyor. Bir dakika kadar sürüyor. Sadece sizlerden seçmen olarak nerede oy kullanacağınızı hangi sandıkta görevli olduğunuzu öğrenmek istiyoruz. E-mail adresiniz ve cep telefonunuz size evet. ulaşabiliyormuz için o kadar. Çok kısa, basit bir süreç. oyvtesi.org'dan bu kayıtta şunu yapmaya hedefliyoruz. Seçmenler kendi oy kullandıkları sandıkta o pazar gününü ayırsınlar. Hem oyunu kullansınlar hem de orada bekleyip o sürece hakim olsunlar. Eğitimlerimize katılıp tabii ki de mevzuata hakim olup çünkü çok ciddi bir bilgi eksikliği olduğunu görüyoruz sandıklarda. Sandık başında güçlü olan siyasi partinin sandık sonucuna direkt etki edebildiğini görüyoruz. Ve belki de Cumhuriyet tarihindeki kritik seçimlerinden bir tanesinde böyle bir ortamda en azından kendi bulundukları sandıklarda savunsunlar. Orada o ortamın demokratik, özgür, şeffaf bir şekilde yürümesini sağlasınlar istiyoruz. Bu mümkün değilse Oy kullandıkları sandığa en yakın olan bir başka okula yönlendiriyoruz. olma sürecinin artından hemen e, okul sorumlusu veya ilçe sorum e, okul sorumlusu veya sandık sorumlusu olarak kaydolabiliyor arkadaşlarımız. Hemen ilçe sorumlusu arkadaşımız onu arıyor ve e, sistemden onu e, o sandığa e, görevlendiriyor. Ondan sonra da e, süreç başlıyor. İşte eğitimler var. Eğitimlerin ardından da zaten malum 7 Haziran'da sahadayız. Sadece bir gününüzü vererek önümüzdeki yıllarda gayet vicdanınız rahat bir şekilde neyin ne olduğunu da biraz düşünerek kendi gözlerinizle de görerek rahat bir şekilde yaşayabilirsiniz bu ülkede gibi bir sonuç çıkıyor evet, benim karşıma. Evet. Ee, peki bu eğitimler nasıl oluyor? Yine şöyle bir durumda söz konusu son dakikayı bırakıldığı zaman bu işler biraz önce sizin de söylediğiniz gibi e, zamanda kısıtlanıyor ve bu eğitimlerin de görülmesi gerekiyor ki neler olup bitilsin bu seçim sandıklarında. Eğitimlerin görülmesi ne kadar sürüyor? Bunlar nasıl yapılıyor? Şimdi bizim bir saatlik standart gözetmen veya eski dilde müşahit eğitimlerimiz var. Evet. Bu eğitimleri biz hem il bazlı organize ediyoruz. Yani illerde büyük eğitimler, yüzlerce kişilik, bin, bin beş yüz kişilik eğitimler organize ediyoruz. Ya Sercan veriyor ya hukuk çalışma grubumuzun lideri arkadaşlarımız veriyorlar. İlçe bazlı ayrıca eğitimler veriyoruz. Yani hangi ilçedeyseniz mutlaka o ilçede de iki tane eğitim veriyoruz. İlçe sorumlusu arkadaşlarımız belirliyor. Bunun dışında... Ee, i̇nternet sitemiz üzerinden online eğitimler veriyoruz, ee, <gülüyor> webinarlar veriyoruz, o, interaktif olarak katılabilecekleri, soru sorabilecekleri eğitimler veriyoruz. Bunun dışında zaten şu anda oemtesi.org adresinde bir eğitim videomuz var, ee, iki kısımlı. Bunu da izleyebilirler ve bunun dışında bir de eğitim kitapçığımız var, onu da okuyabilirler ama biz mutlaka bir tane eğitime, yani canlı eğitime katılmalarını öneriyoruz. Çok olağanüstü bir durum olmamışsa. Ya ...bugüne kadar bizi desteklemiş 45 bin tane gönüllümüzden bir tanesi değillerse... ...yani daha önce bu eğitimi almış değillerse... ...mutlaka bu eğitimlere katılmalarını istiyoruz. Eğitim tarafımız çok güçlü. E, hatta öyle ki şöyle bir anekdot paylaşabilirim sizinle. E, 30 Mart seçimlerinde e, bizim aynı zamanda bir çağrı merkezimiz var dernek merkezinde. E, 30 tane kadar avukatımız orada e, herhangi bir sorunun... ...herhangi bir hatanın önüne geçebilmek için... ...sahadaki ekiplerimizden gelen soruları yanıtlıyorlar. Hı hı. Ee, bir soru geliyor çağrı merkezine. Ee, i̇şte böyle böyle bir oyun geçersi sayılmasıyla ilgili e, nedir durum? Muğlak'ta kalmış bir durum var. E, i̇şte şöyle yapın diyoruz. ise şudur yani filigran varsa geçerlidir yoksa geçerlidir falan filan. E, ama o şuraya atılmış acaba öyle mi? E, dedik ki yani bunu sandık başkanına sormanız lazım. E, Gönülümüz diyor ki zaten telefon ucundaki sandık başkanının kendisi. E, düşünün yani maal maalesef ne e, sandık kurulu üyeleri... Ne sandık kurulu başkanları ne de siyasi parti gözetmenleri sahada tam olarak ne yapması gerektiğini biliyor. Ee, öyle bir durum ki tabii e, yani yasalara, yönetmeliklere, mevzuata hakim olmazsanız da orada e, güçlünün borusu ettiği bir ortam söz konusu. Hı hı. Bazı partiler bazı bölgelerde çok güçlü, bazı partiler bazı başka bölgelerde çok güçlü ama e, bu aradaki farkın... Mutlaka dengelenmesi lazım. Demokrasinin bizim gibi bir sivil inisiyatif tarafından sahip çıkılması lazım. Bu sistem siyasi partilerin performansına bırakılamayacak kadar hassas. Malum bu seçimler özellikle bir oyun dahi çok ciddi kritik, önemli olduğu. Bir partinin barajı geçip geçmemesinin, bir, par bir partinin parlamentoda anayıl değiştirecek çoğunluğa geçip geçmemesinin... ...aslında her sandıktaki 1, 2, 3, 5 oyla belirleneceği bir süreçteyiz. O yüzden her kim alırsa alsın, bileğinin hakkıyla alsın diyoruz. Ve bunun inisiyatifinde bizler bir sivil inisiyatif olarak, bir sivil toplum kuruluşu olarak üzerimize alıyoruz ve yürüyoruz bu şekilde. Bir takım bir, bir tür yurttaşlık bilgisi gibi bir şey. Bir dersleri öyle. gibi yani böyle fakültede. Ve çok önemli tabii. Yani demokrasinin temel e, altyapısını da bu yurttaşlık bilincinden başka bir şey oluşturmuyor diye düşünebilir. Peki e, gittiğiniz yerlerde, iki şeyi iç sorayım, <gülüyor> gittiğiniz yerlerde çok ilgiyle e, karşılandığını e, söylemiştin biraz önce. Bun, bunun birkaç, yani ne demek bu ilgiyle karşılanma, bunun örneklerini verirsem. Bir de e, Sercan'la daha önce konuşmamızda da şeyi anlatmıştı bize. <gülüyor> Pek çok yere gidip yerinde bu eğitim çalışmalarını yapıyoruz diye nasıl gittiğine kadar yerlerde çalışma yaptınız onları bir soralım dedik. Ee, şimdi e, sondan başlayayım isterseniz e, eğitimler şu şekilde oluyor bu 165 ilçenin e, 160'ı kadarı mutlaka e, organize olacağız yani hepsini doldururuz doldurmayız o tartışılır ama. Şöyle oluyor, bizler yönetim kurulu üyeleri, İstanbul merkezden deneyimli arkadaşlarımız, hukuk çalışma grubumuz var, avukatlardan oluşan 30'un üzerinde çok dinamik, çok güçlü bir ekip. Biz bu arkadaşlarımızla eğitim konusunda deneyimli olan arkadaşlarımızla ilk eğitimlere biz gidiyoruz. Eğitmeni eğitmek konusunda bir adım atmak adına ilk eğitimleri biz organize ediyoruz. Yani buradan İstanbul merkezden bizler bu illere dağılıyoruz. Hepimizin ...bir görev paylaşım var. Bazı bölgeleri aramızda paylaşıyoruz. 14 tane bölgedeyiz. 14 tane arkadaşımız. Bu bölgelere gidip önce oradaki ilçe sorumlularını... ...ve oradaki avukat organizasyonunun... ...başındaki veya işte eğitim sorumluluğunu alan... ...arkadaşımızın katıldığı bir eğitim organize ediyor. Ardından o ilçe ekibi... ...yani bizim yerel organizasyonumuz... ...diğer eğitimleri kendisi organize ediyor... ...ve kendisi yürüyor... ...eğitim müf müfredatını tabii ki de biz belirliyoruz... ...çok güzel bir eğitim kitapçığımız var... ...çok e, kullanıcı dostu... E, ...çok böyle basit sadece bilinmesi gerekenler... E, ...hiçbir şey eksik değil ama hiçbir şey de fazla değil... ...öyle o siyasi partilerinki gibi içinden çıkılmaz... ...uzun cümleler... ...bitmeyen sonsuz e, cümlelerden oluşmuyor... Çok basit kısa kısa ilk eğitimleri biz merkezden organize ediyoruz. Ardından o yerel organizasyondaki arkadaşlarımız diğer eğitimlerini kendi ilçelerinin yerel özelliklerine göre en uygun konumu belirleyerek devam ettiriyorlar. Karşılaştığımız ilgi de şu şekilde. Şimdi bizim öyle bir platformuz ki biz yani bağımsızlığımız ve şeffaflığımız bence bize bu gücü katıyor bize siyasi partilere küsmüş, daha önce siyasi evet. partilerde aktif olan, aktif olarak çalışmış ama küsmüş, hayal kırıklığına uğramış veya beceriksiz olduğunu düşünen insanlar da geliyor. Siyasi partilerden tamamen uzakta, tamamen apolitik, anarşist ne her neyse yani, siyasi partilere hiç güvenmeyen ama artık yani bu gezi süreciyle kendi geleceğimizle ilgili inisiyatif almanın ee, ...zamanının geldiğinin bilincindeki insanlarda geliyor. Daha politiz olmuş. Ee, çok yani apolitikler de var, e, çok politikler de var, tam ortasında insanlar da var. Evet. Sadece ertesi sabah e, kalktığında yani sonuçtan memnun olmasa da... ...ertesi sabah yani 8 Haziran sabahı gönlü rahat uyanmak isteyenler de var. BBC Türkçe'de dün yayınlanan bir makale vardı. Tam söylediğinizi söylüyordu. Oy ve ötesinde gönüllü okul sorumlusu olarak üçüncü kez görevi yapacak olan Tuncay Tekli... Diyordu ki burada gönüllülerin bir kısmı kendi desteklediği adayların kazanamadığını görünce motivasyonlarını kaybetti. Oysa asıl motivasyon seçimin adil ve şeffaf şekilde yapıldığını garanti altına almak olmalı diyordu. Yani bunun iç rahatlığı bile yeter gibi çok, duruyor çok insana. Çok güzel bir yargı. Zaten bizi diğer siyasi parti müşahitlerinden farklı kılan şu. Bizler o sandıktan ne çıkacağıyla ilgilenmiyoruz. O yüzden o sandıktan aradığı sonucu bulmayıp küsüp giden siyasi parti müşahitlerinin aksine... Veya of tamam biz bunu yendik bitirdik geçtik deyip e, coşkuyla gidip kutlamaya e, oradan yine uzaklaşan e, siyasi parti müşahitlerinin aksine biz orada sürecin gözetmeliyiz. Sonucun değil. Sonuç bizim için tek e, tek kriter YSK'nın açıklayacağı sonuçlarla gerçekten sahada bizim gönüllerimizin topladığı sandık tutanaklarının e, birleştirilmesinin karşılaştırması sonucunda e, bir fark olmaması. Bizim tek ilgilendiğimiz o yani onun... E, biliyorsunuz bizim T3 diye bir sistemimiz var. E, Türkiye Tutanak Teyit e, sistemi. Eğer varsa vaktimiz e, tabii, tabii, ondan da ben, ben Onu da soracaktım Hı. zaten. Evet T3'ü. Bizi tek ilgilendiren e, sonuçların e, halkın iradesinin eksiksiz ve hatasız bir şekilde e, sonuca yansıması. Biz bunu nasıl kontrol ediyoruz? Biz hem e, oy e, verme ve sayım süreçlerini kontrol ediyoruz sahadaki 120 bin gönüllümüzle hem de bu gönüllerimizin topladığı tutanakları T3 adı verilen bir özgün yazılımla saymak suretiyle YSK'nın seçsiz aracılığıyla açıkladıkları sonuçlarla karşılaştırarak yapıyoruz. T3'ün bir de şöyle özel bir yanı var. T3'ün en önemli özelliği bir kere çökmemesi. Birçok siyasi partinin yazılımlarının aksine biz aşırı yüklenmeden çökmüyoruz. Çökmedik çökmeyeceğiz de umarım. Daha önce 3 seçimdir test ediyoruz. Şimdi T3 şöyle işliyor. Bizim sahadaki arkadaşlarımız tutanakları toplayıp okul sorumlularına teslim ediyorlar. Okul sorumluları da ilçe sorumlularına teslim ediyorlar. Biz 164 merkezden veri girişi yapıyoruz. Tabi bu görece çok küçük bir grup. O yüzden çok net bir şekilde iki yolla bu veri girişini yapıyorlar. Bir, tarayıcılar kullanabiliyorlar. Bir de bir özel bir program var. Akıllı telefonlara yüklenen özel bir yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf çekme programı veya tarama programı diyelim. Bu iki kanaldan ...tüm sandık tutanakları bizim T3 sistemine e, besleniyor, e, giriş yapılıyor. Giriş yapılabiliyor. Ardından evet. oyvötesi.org adresinden bize kaydolup katkı koymak isteyen binlerce gönüllümüz... ...dünyanın herhangi bir yerinde olabilir, Türkiye'nin herhangi bir yerinde olabilir... ...tek yapması gereken bilgisayarını açacak, internete girecek. Bu gönüllerimizin T3'e yüklediği tutanakları sisteme giriyor. Kim olduğu önemli değil. Ne sonuç girdiği de önemli değil. Şu yüzden yani ne sonuç girdiği tabii ki önemli ama biz burada %100 doğruluk sağlıyoruz. Şu şekilde gönüllümüz T3 gönüllümüz bilgisayarın başında sonuçları giriyor. O sonuçlar ancak üç tane gönüllünün aynı sonucu girmesi koşuluyla teyit ediliyor. Doğru, yani üçlü bir doğrulama üçlü sistemi. Üçlü bir doğrulama sistemi var. Böylelikle biz yüzde yüz hatasızlık oranını yakalıyoruz. Yani YSK'nınki bile yüzde doksan dokuz nokta altı. Bizimki yüzde yüz. Yüksek bas Seçim Kurulu'ndan daha iddialıyız. İddialıyız. <gülüyor> evet, evet. Biz kendi müşahitlerimizin de YSK'nın sandık kurulu daha eğitimli olduğunu da ben e, çok net iddia <gülüyor> edebilirim. Çünkü maalesef yani onların yani çok büyük bir kitle biliyorsun sistem gene değişti işte şimdi e, kurayla e, sandık kurulu başkanlarını belirlemeye karar verdiler e, siyasi partiler sarıyer örneğini biliyorsunuzdur e, şey veremediler ada gösteremediler ada gösterebilenler bu sefer sandık kurulu başkanı oldu. E, o Sandık Kurulu Başkanı'nın eğitilmesi ayrı bir süreç. Katılım zorunluluğu... Bu sarı yerde ikinci defa oluyor galiba muhalefetin <gülüyor> evet, eksik kaldı. Yani ilk seferi bilmiyorum. Ama bu son seferde şöyle oluyor. CHP, MHP ve Saadet Partisi saat beşe kadar aday vermeyi beceremiyorlar. Nasıl beceremiyorlar bilmiyorum yani. Hani... Bu da bayağı ustalık Yani isterim. ironik bence. Evet. <gülüyor> bu hangi seçimden bahsediyor? Bu seçimden bu seçim, bahsediyor. Seçim, bir <gülüyor> öncekinde de Cumhuriyet Halk Partisi gecikmeli vermiş diye hatırlıyorum ben. Yerel seçimlerde. Doğru, yer. Doğrudur. Ben onu duymamıştım. <gülüyor> Ama bu seçimlerde böyle hem de 3 parti birden. E, bu sefer ne oluyor? Verebilen partinin adayı tabii sandık kurulu başkanı oluyor. E, i̇tiraz ediyor bu partiler. E, geçersiz e, itiraz kabul edilmiyor. Ve şu anda Sarıyer'de örneğin onu verebilen partinin e, adayları sandık kurulu başkanı olacak. Bir de YSK'nın da e, gösterdiği adaylar var. Yani o ikisinden bir tanesi sandık kurulu başkanı olacak. Ve maalesef biz bu demokrasi kültürü çok yerleşmemiş bir ülke olduğumuzdan başkan dediğimiz zaman tamam bitti. Evet. Başkan ne derse o olur. Yani orada o yüzden bizlerin sahada olup o başkanın dediği olur değil. Mevzuat neyse, yasa yönetmelik neyse onun söylediği olur, gösterdiği olur demesi bu iradeyi ortaya koyması lazım. Evet, ilginç. Yani bayağı şey. Peki sürede bite bitmeye yakınken şeyi soralım. Çok önemli bir nokta o da. Şimdi Sercan da Geçen sefer konuştuğumuzda Söylemişti Sercan Çelebi de aynı şeyi Yani son Dakika Sendromu gibi bir şey yaşıyor Türkiye'deki insanlar Öyle bir psikolojik şey var e İşi son dakikaya bırakmak Yani şimdi 165 ilçede 44 ilde örgütlenme, 120 bin kişiyi hedefliyorsunuz. Bu şu anda kaça vardı ve nasıl son dakika gelişmeler bekleniyor? Çünkü bu moral açısından da önemli yani. bir şey yani. Şu an 20 bine yaklaştık. 20 bini devirmek üzereyiz umarım en kısa zamanda. Sizin gibi değerli basın medya kuruluşlarında desteğiyle hızlı yürüyoruz. Sürekli ulusal medyadayız. Hemen her gün Mutlaka bir yayında bir arkadaşımız anlatıyor. Çünkü her şeyden önce insanların böyle bir oluşumun varlığından haberdar olma hakkı var bence. Ee, sağ olun siz de bunlara Şüphesiz. aracı oluyorsunuz. Şimdi şöyle bizim bir kere bu bu gönüllerimiz yani bu 20 bine yakın gönüllerimizi biz her şeyden önce okul sorumlusu olarak atıyoruz. Yani bu arkadaşlarımız okuldaki tüm sandıkları dolduramasak da okul sorumlusu olarak kendi networklerinden, kendi arkadaşlarından, eşlerinden, dostlarından... O okulu bir şekilde dolduracak imajı e, oluşturmaya çalışıyorlar. Evet. E, i̇kinci olarak da biz mesela 30 Mart seçimlerinde e, 30 bin kişiydik yani sahada 30 bin kişiydik, 32 bin tane gönüllüye ulaşmıştık. Zaten 32 bin tane sandık var İstanbul'da. Düşünün ama İstanbul dediğiniz büyük çekmecelesinden, şilesinden, pendiinden, Sultanbeyli. yani inanılmaz e, aslında e, geniş bir coğrafya, çok bambaşka bir coğrafya. Yani bizim tanıdığımız İstanbul e, öyle değil. Şu şekilde e, olmuştu. E, biz İstanbul genelinde e, iki hafta kala 4 bin kişiydik. E, i̇ki haftada 32 bin kişiye çıktık. Son iki haftada e, bizini aynı şekilde bir son son dakikacı milletin son dakikada e, ciddi bir e, uyanış e, yaşayacağını düşünüyoruz. Bir de bizim bugüne kadar gönüllü olmuş 45 bin tane de e, networkümüzde insan var. Onlar da otomatik gönüllü sayılmıyor tabii. Yeniden kaydolmaları gerekiyor. Evet, Onlara abi. da çağrımız. <gülüyor> bu da önemli evet. Şimdi bu zaten bir iki dakikamız kaldı. Bu son çağrıları nereye başvurulacağını <gülüyor> final. eğer canım başka bir sorusu kalmadıysa. Ya benim başka bir sorum kalmadı ama şöyle bir şey aklıma e, sormak <gülüyor> istiyorum. Daha doğrusu. ...bir problem var kafamda. Bu okul şeyin... ...lojistik kısmı da büyük olması lazım bunu. Çünkü oraya gönderildiği zaman kişiler... ...gönüllü olarak gittiği zaman... ...onların da aynı şekilde desteklenmesi gereken bir takımın da... ...bir şeyin de oluşturulması lazım. Böyle bir çalışma var mı bu okullar içerisinde... yoksa kendi içerisinde oluşabilecek bir yapıdan mı... <gülüyor> ...beklenti var? Şöyle yani evetisi sistemi tamamen... E, ...saha ekiplerinin e, sorumluluk bilinciyle... E, ...motivasyonuyla <gülüyor> ve performansıyla... ...başarıya ulaşan bir sistem... ...biz maalesef onlara herhangi bir destek veremiyoruz. Yani ne lojistik destek yani. verebiliyoruz, ne ayni destek verebiliyoruz, yani. ne yiyecek su verebiliyoruz, ne... ...işte diyoruz ki işte yanınıza cep telefonunuzun şarjını alın, sandviçinizi alın ama... ...zaten OYVT'sin en büyük katkısı sağda şu, yani oraya giden OYVT'si gönüllüsü... ...diğer siyasi parti müşahitleriyle ilk başlarda belki biraz böyle şeyler olabiliyor... ...hani nereden çıktı bunlar evet. falan filan ama sonra zaten siyasi partiler bizi besliyorlar. Yani Türk insanı özünde... Yardımseverdir, misafirperverdir. Biz onlara bunun dışında destek veremiyoruz. Ama ben bugüne kadar sandık başına gidip de aç kalan veya işte orada <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mahsur kalan bir OEVT'si gönüllüsü duymadım ama elb elbette gibi sıkıntıları olursa bizim bir çağrı merkezimiz var. Mobil avukatlarımız var. En ufak bir sorun da mutlaka oraya gidip onlara lojistik anlamda destek verecek. Korkulacak bir şey yok. Çözülemeyecek problem. Yok. Aynen öyle. Evet, evet. 120 bin kişiye de ulaşılacağı tahmin ediliyor. Yani. Evet. Yani ben 100 bini de Devireceğimize yürekten inanıyorum. OVT.org'dan kayıt olmaları gerekiyor sadece. Özellikle eski gönüllerimiz. Yani şu anda kayıt olanların yüzde sekseni yeni gönüllümüz. Ya bizim zaten 45 bin kişimiz var. Ben şey düşünüyorum yani onlar nasılsa bize eğitimi aldık. Evet. Nasılsa biz OVT.org ailesindeniz. Hani son gün yaparız kaydımızı evet. geçeriz. Ama onlar lütfen bir an evvel olsunlar ki bilelim sayının tam olarak ne kadar olacağını. Evet, bu Özgür bir son söylediğinde önemli bizim de başka... Açılardan, Açık Radyo'da yaptığımız çalışmalardan biliyoruz. Yeni katılımların e, olması çok büyük önem taşıyor tabii. Çünkü Kesinlikle. ötekiler cepte diye bir anlamda bakılabiliyor. Bu çok her zaman yüzde yüz doğru olmasa bile. O yüzden de <gülüyor> bu yeni katılımların yüksek olması moral yükseltici. iyi bir gelişme. Nasıl ötekiler gelecek diye bakabiliriz. Oy ve ötesi nokta oradan kayıtlar yapılacak Belki seçime yakın bir zaman kala bir kez daha görüşme imkanımız sondur. Memnun Değerlendirme olsun. imkanımız olur. Çok teşekkür ederiz Özgür İnan. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Oy ve ötesi oluşumundan Özgür Derneğinden. Derneği Derneksiniz <gülüyor> evet. evet Dernek. Derneğinden ee, Özgür İnan'la genel koordinasyondan sorumlu Özgür inanla konuştuk ve seçime doğru hızla gidiyoruz güvenli bir şekilde yapıp demokratik vatandaşlık haklarımızı geleceğimizi kendimiz belirleyebilelim diye. Açıkgasta